Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd Alemlere rahmet olarak gönderilen kutlu peygambere salat ve selam. O peygamberin mübarek ellerinde yetişen, adını bilip bilmediğimiz bütün ashab-ı kiram efendilerimize selam. Bugün Yozgat'ımızda adına meclis kurduğumuz gerçekten serlevhası da adamı titretir. Allah'ın seçtiği sahabi Muallim Übey İbni Kaba Selam Uzaktan yakından bu meclise bir hatibi dinlemeye değil Resulullah'ın bir sahabisini tanımaya gelen Siz kardeşlerime de selam olsun Atıfet olsun Nimet olsun Magfiret olsun Bereket olsun Eviniz işiniz, aşınız, her şeyden daha önemlisi yüreğiniz imanla dolsun inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yozgat'ta Übey İbni Kab dememizin iki sebebi var. Her ilde anlatılan sahabi efendimiz seçilirken belli hususiyetlere dikkat edilerek seçildi. Übey İbn Kabın burada anlatılmasının da iki önemli sebebi var. Bunlardan birincisi, Yozgat öteden beri Kur'an eğitimine önem veren bir yerdir. Osmanlıdan bu tarafa Elhamdülillah, Türkiye'nin yüz akı olabilecek kurallar, hafızlar, Kur'an talebeleri yetiştirmiştir. Halen de yetiştirmeye devam ediyor. Kur'an'a bu kadar önem veren bir vilayette asr-ı saadette Kur'an muallimi der demez aklımıza gelecek olan en önemli isim anlatılmalıydı. Onun için Übey İbni Kab anlatıldı. İkinci sebep de şudur. Efendimizin güzel sünnetlerinden birisi de şudur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz seveni sevdiğinden ayırmazdı. Ben Sivas'ta Talha İbni Ubeydullah'a anlattım. Sivas'a en yakın illerde de, illerde de, illerin birinde de Übey İbni Kab anlatılmalıydı. Çünkü onlar birbirlerinin Ensar Muhacir kardeşleridir. Birbirlerini de çok sevmektedirler. Yan yana olsunlar dedik Anadolu'nun tam bağrında. Belki birinden şehadet adına birinden ilim ve talim adına biz de bir şeyler alırız da sizi de bu duaya dahil ederek söylüyorum inşallah bana kızmazsınız ikisinin bize göstereceği ışıkla adam oluruz çünkü adam olmaya ihtiyacımız var Allah en başta beni adam etsin ben Erzurumluyum biliyorsunuz bizim oralarda Alvarlı Efe Hazretleri vardır çok meşhurdur Allah kendisinden ebeden razı olsun çok güzel dualarından bir tanesi de şudur. Oğul derdi Allah bizi insan eyleye ben de bu duayı gönülden ediyorum. İnsan olmayı adam olmayı Rabbimden diliyor. Sizleri de bu duanın içerisine dahil ediyorum. Kıymetli kardeşlerim Allah'ın seçtiği muallim dehşet bir ifade Resulullah'ın seçtiği değil. Allah'ın seçtiği muallim Allah hakkında konuşmak öyle kolay değil bu ifade bile insanı titretir yüreğini şöyle bir sarsar sar. bu ifadeyi ancak Resulullah kullanabilir Allah'tan izin alan bu manada Allah adına konuşmaya Allah tarafından müsaade edilen elçi ancak söyleyebilir. Zaten biz de onun söylediklerini ancak dile getirir, yansıtabiliriz. Nedir hadise? Nasıl böyle bir ifade ortaya çıkmış? Başta Bukhari ve Müslim olmak üzere bizim hadis kitaplarımızın birçoğunda Allah Resulü aleyhissalatü vesselama Bila Fası'la 10 yıl hizmet etmiş olan Enes bin Malik rivayet ediyor bu biraz sonra size aktaracağım tabloyu ve biz o tablonun üzerinden alıyoruz zaten Allah'ın seçtiği muallim ser levhasını. Diyor ki Enes bin Malik bir gün aleyhissalatü vesselam efendimiz alal acele girdi içeriye nerede Übey ibn Kap Kab dedi hemen Übey huzura geldi. Übey'e dedi ki Übey Allah bana emretti dedi ki git Übey'e lem yekunillezi keferu yani beyyine süresini oku. Bir anda neye uğradığını şaşırıyor Übey İbn-i Kab. Ya Resulallah, diyor Allah beni mi dedi? Evet diyor seni dedi. Daha da şaşırıyor heyecandan neredeyse düşüp bayılacak bir hale geliyor ve şunu soruyor arkasından. Ya Resulallah Allah benim adımı anarak mı sana dedi. Evet diyor senin adını ve nesebini anarak dedi ki git Übey İbni Kaaba Beyyine süresini oku öğret o da başkalarını öğretsin. Ne oldu? Allah'ın seçtiği muallim oldu. O Allah tarafından seçilmiş. Peygamberin mektebi olan Suffa Mektebi'nde bu iş için tabir caiz ise eğer istihdam edilmiş. Allah'ın kitabını Allah'ın kullarına öğretmesi adına bir de böyle büyük bir taltife mazhar olmuş. Neden Übey İbni Kab? O gün Medine'de başka Kur'an muallimleri de var, bir Abdullah İbni Mesud var, bir Muaz İbni Cebel var, bir Ebu Musa El Eşari var, var da var. Neden onların içerisinde özellikle Allah Übey İbni Kab'ı seçmiş, onun nedenini de biz onun bereketli hayatını biraz öğrendikçe aslında anlayacağız. Ve özellikle de onun hayatında muallimlik dediğimiz o büyük mesleğin o peygamber mesleğinin nasıl icra edildiğini gördüğümüz zaman neden adını bildiğimiz on bin sahabi içerisinden özellikle Übey İbni Kab'ın bu iş için istihdam edildiğini daha iyi anlamış olacağız. Sözümün başında ben bir dua edeyim siz bana bir amin deyin de. Takat bulalım da anlatabilelim. Allah hakkıyla anlatabilmeyi nasip etsin bana. Hakkıyla anlayabilmeyi hepimize nasip etsin. Hakkıyla hakikati anladığımız şu mecliste inşallah buradan öğrendiğimiz hakikatleri hayatlarımıza taşıyabilmeyi de hepimize kolaylaştırsın. Übey İbni Kab der demez benim aklıma beş tane cümle geliyor dostlar. Cümlelerden birincisi şu. O Ensar'ın Abdullah İbni Mesududur. Sahabe içerisinde biraz tanıdıklarımızla kıyas yapmalıyız ki Übey İbni Kab'ın değer ve kıymetini tam anlamıyla takdir edebilelim. O Ensar'ın Abdullah İbni Mesududur. Abdullah İbni Mesud kimdir? Muhacirdir o ama Allah Resulü onu da Kur'an muallimi olarak Belirlemiştir ondan Kur'an'ı dinlemeyi çok sever oku ey Abdullah'tır oku o okudukça da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gözyaşlarına düş, boğulur ona bazen okutur ya Resulallah Kur'an sana nazil olmuşken ben mi sana okuyayım dediği zaman da ben dinlemeyi severim ama senden dinlemeyi severim diyerek Abdullah İbni Mesud'un dilinden Kur'an dinlemeyi sever böyle bir konumu olan Abdullah ibni Mes'ud ile kıyaslamamız ve onun sahabe içerisinde muhaddis olma özelliği, müfessir olma özelliği, alim olma özelliği, fakih olma özelliğini hatırladığımız zaman da aslında Übey İbni Kab'ı nereye oturttuğumuzu daha iyi anlamış oluyorsunuz Aleyhisselatü vesselam Efendimiz ne diyor biliyor musunuz Übey İbni Kab için? O seyyidül kurradır diyor. Yani kurraların, Kur'an okuyucuların efendisidir. Kur'an'ı şu dört isimden alınız diyerek Resulullah sahabeye tavsiyede bulunuyor. Kimdir o dört isim? Abdullah İbni Mesud, Muaz İbni Cebel, Ebu Huzeyfe ve Übey İbni Kab. Onun Abdullah İbni Mes'ud ile kıyaslanması bundandır. O gerçekten Kur'an'ın kıraati konusunda farklı bir yerde durmaktadır. Biz onun bu muallimlik özelliğini unutmadan bundan sonra söyleyeceklerimizi onun üzerine bina edeceğiz. İkinci cümle şu, o Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan defaatle dua almış taltif almış birisidir sahabe için bu çok önemlidir eğer Resulullah birini cennetle müjdelemişse eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birine bir lakap vermişse eğer birine özel bir konum biçmişse özel bir duada bulunmuşsa bu o sahabi efendimizin değer ve kıymetini anlamamız açısından çok mühimdir Übey İbni Kapl'a Efendimiz arasında 3-5 tane böyle hadiseden bahsedilir ki ben bir iki tanesini aktaracağım size. Sadece şimdi bu fasılda bir tanesini söyleyeyim. Bir gün çağırıyor huzuruna Übey diyor Allah'ın kitabında en muazzam ve en değerli ayet hangisidir? Bir Kur'an muallimine sorulacak sorudur bu. Ama o Kur'an muallimi diğer ashabtan öğrendiği şekliyle her soruya verilen aynı edeple cevap verecektir. Allah ve Resulü daha iyi bilir diyecektir. Ama Efendimiz ondan duymak isteyecektir ve ısrarla hayır sen söyle Allah'ın kitabında en ağır, en değerli ayet hangisidir? En muazzam ayet hangisidir? Ya Resulallah bilmiyorum doğru mu? Ama herhalde ayet el kürsüdür. Allah Resulü ve vesselam sağ elini şöyle Übey ibni Kab'ın göksünün üzerine koyacak. Allah ilmini bereketlendirsin. Allah ilmini bereketlendirsin. Allah ilminden senin daha fazla istifade etmeni sağlasın ve seni o ilminle beraber yürütsün diyerek dua edecektir sallallahu aleyhi ve sellem. Onun o halini arkasındaki peygamber duasından anlayın. Sallallahu aleyhi ve sellemin o duası onun arkasında Artık o duaya mazhar olmuş birisi nereye gelir, hangi konuma ulaşır hayatta sizler takdir edin. Üçüncüsü o sahabe içerisinde Cebrail'in sesini ve sedasını duyan 3-5 bahtiyar sahabiden bir tanesidir. Vahyin emin meleği Cebrail, cibril Emin. O peygamber aleyhissalatü vesselama vahiy getirip götürüyor. Ama Allah bazen ikram etmek için bazı sahabi efendilerimize Cebrail'den nasip olacak bazı şeyler yansıtıyor. İşte onlardan bir tanesine muhatap olan bir bahtiyardır Übey İbni Kab. Ahmet bin Hanbel müsnedinde aktarıyor bize hadiseyi. Hadiseyi aktaran da bizzat kendisidir. Diyor ki Mescid-i Nebevi'de kendi kendime dedim ki bugün dışarıya çıkmayacağım. Sabahtan akşama kadar nafile ibadetle meşgul olacağım. O anda mescidin köşesinde oturmuş ibadetle meşgul olurken derinden bir ses duydum. Sese doğru yaklaştım. Kimseyi görmedim ama sesi duymaya başladım. Sese biraz daha yaklaştım. Baktım sesin sahibi bir dua ediyor. O duayı dinledim, ezberledim, ses kesildi. Hemen Resulullah'ı aradım. Ya Resulallah dedim. Başımdan böyle böyle bir hadise geçti. Bir ses duydum. O sesin sahibi şöyle şöyle dua ediyordu. Sonra kayboldu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tebessüm edecek ve diyecek ki duyduğun o ses Cebrail'in sesiydi. Allah sana ikram etmiş. Aklında mı dua Ubey? Aklında ya Resulallah. Ne dedi sana? Şöyle dua etti. Allah'ım bütün hatalarımı bağışla. Yapmış olduğum kasti ya da habersiz bütün günahlarımı affeyle. Bana vermiş olduğun, lütfetmiş olduğun nimetlere şükredebilmeyi bana nasibeyle Bana mahrum bıraktığın, beni mahrum bıraktığın nimetlerin ise arkasına beni düşürme. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam orada da sırtını sıvazlayacak. Übey sakın unutma diyecek bu duayı. Unutur mu Übey ibn-i Bakın 14 asır geçmiş Yozgat'ta bile biz onun dilinden öğrendiğimiz bir duayı söylüyoruz. Dördüncüsü o bir muallim olarak ilmin nesebine inanan ve hayatının sonuna kadar da bunu koruyan birisidir. Ne demek ilmin nesebi? İslam'da ilim şöyle öğrenilir. Yola çıktınız, ilim öğreniyorsunuz, yukarıda ilmi alacağınız hocalar, aşağıda ilmi vereceğiniz talebeler. Bu ikisi bir anda olur. Bunlardan bir tanesi çekildi. Mesela geldiğiniz bir noktaya, 50-60 yaşına geldiniz, artık kendinizi ermiş zannediyorsunuz. Ben artık bittim, benim başka bir şeye ihtiyacım yok, 10 tane de diplomam var, şu var, bu var diyorsunuz ve hocalarınızı, İhmal ediyorsunuz, ilim alma noktasında yukarı ayağı kesiyorsunuz, onu kestiğiniz andan itibaren sizin talebeliğiniz bitmiştir. Ya da öğreniyorsunuz, öğreniyorsunuz, öğreniyorsunuz, sırtınızda birikmiş bilgi şu kadar, cimrilik edip kimseye öğretmiyorsunuz. Bu manada talebelerle uğraşmıyorsunuz, bu manada ilmi aktarma adına gayret içerisine girmiyorsunuz. Orada da işte ilim noktasında gerçek manada selim bir yürüyüşün olmadığını görüyoruz. İslam'ın ilim tarihi böyledir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yola revan olur olmaz bir yönüyle Cebrail'i muallim olarak edindi kendisine. Sahabe de Efendimizin talebeleriydi. Sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam biraz Darul Erkam'da seviye kazanan sahabileri sonra da Medine'deki mektep olan Suffa Mektebi'nde seviye kazanan talebeleri diğer sahabiye muallim kıldı. Kendisi sahabeye öğretiyor, sahabeden diğerleri de sahabenin diğerlerini öğretiyor. Yani hoca ve talebe arasındaki o bal sonuna kadar devam ediyor. Bakın Übey İbni Kab'ın hayatına uzun bereketli bir hayatı var. Doğum tarihini bilmediğimiz için kaç yaşında vefat ettiğini bilmiyoruz. Ancak şunu biliyoruz Hicri 35'te vefat ediyor Müslüman olduğu zamanda bir delikanlı en az 70 yaşına yakın böyle birisi olmasına rağmen son anları ki konuşmamın sonunda size onu anlatacağım yine tabir caiz ise eğer rahlenin başında talebelere ders okuturken Allah'a ruhunu teslim ediyor ve o yürüyüş sırasında Hiçbir zaman hoca ayağını da talebe ayağını da kesmiyor. Onun talebelerini saysam Şöyle dilinizi ısırırsınız. Mesela desem ki tercüman Kur'an olan Abdullah İbni Abbas onun talebesidir. Siz anlayın o nasıl bir hocadır. Desem ki Hazreti Ömer'in oğlu olan o büyük insan Abdullah İbni Ömer onun talebesidir. Siz anlayın. İstanbul'un manevi fatihi olan Eba Eyyub El Ensari onun talebesidir. Siz anlayın. İşte böyle birisidir o. Alan... Ve veren. Beşincisi onu anlayacağımız son cümle bu. O Kur'an'ın hafızı olduğu gibi Kur'an'ın muhafızıdır da. Bugün onu kaybettik aslında biz. Benim aziz kardeşlerim çok hafız yetiştirdik. Allah daha da çoğalsın. İnşallah bu memlekette her evde bir hafız olur. Ben o duayı gönülden istiyorum. Allah inşallah bizi Kur'an'ın hıfzıyla meşgul olan insanlardan hiç mahrum etmesin. Ama bunlar olduğu kadar, bunlara önem verdiğimiz kadar Kur'an'a muhafızlık yapanlara da önem vermek durumundayız. Evet hafız olacak, Allah'ın kelamını hıfsedecek, ama onu yaşayarak da öğretecek. Ama Kur'an'ın ahkamıyla ahkamlanacak, ahlakıyla ahlaklanacak. Hüküm noktasında Kur'an'dan başka hiçbir yere başvurmayacak. Ahlak olarak da Kur'an'ın ahlakını hayatının esası kılacak. O hafızımız şöyle bir sokakta yürüdüğü zaman işte bu. Bundan Kur'an'ın kokusu geliyor dedirtecek. Çünkü dedirtmişler tarihte. Kur'an'ın gerçek hafızları yürüdükleri yollarda Kur'an'ın o güzel helavatını yani o güzel tadını o güzel kokusunu aleme yansıtmışlar. Übey İbni Kab da yansıtanlardan birisi. Bir ömür boyu onu yapmış biz de onun hayatına şimdi misafir olarak onları öğrenmeye çalışacağız. Kendisi Hazreti. Medine'nin en önemli ailelerinden biri Hazreç kolundan. Efendimizin baba tarafından akraba sayılan Neccar oğullarından ve onların da Hadlec oğulları diye bir ailesi var o aileden. Onun İslam öncesi hayatında ilim görüyoruz yine. Dedim ya doğum tarihini bilmiyoruz ama Medine'de okuma yazma bilen 12 insandan birisidir o. İslam'dan önce Tevrat'ı öğrenmiş. Tevrat'ı çok iyi bilir, gitmiş bir tane Hristiyan rahibin yanında günlerce belki aylarca bilemiyoruz ders okumuş, İncil'i mütala etmiş, son gelecek peygambere dair bilgileri öğrenmiş ve artık o bilgiler ışığında bir vesile bekleyerek İslam'a doğru adım adım yürümeye başlamıştı. Kendi ailesinden olan Esad İbni Zürare, Allah Resulünden imanı Medine'ye taşıdığı zaman Esad'ın vesilesiyle iman etmiyor. Ama ne zamanki zor işlerin adamı olan Musab İbni Ümeyr geliyor. Sözden anlayan Übey'e sözün kalbinden konuşuyor. Kalbinden konuştuğu için kalbine gidiyor. Übey İbni Kab Musab'ın önünde iman ederek... Orada ikrar ederek iman halkasının bir ferdi oluyor. Sonra akabe biatlarına katılıyor. Allah Resulü ile ilk buluşması oradadır. Resulullah'a biat için el uzattığı zaman o biat adına verdiği bütün sözleri yerine getirme adına da kendini ciddi bir biçimde muhasebe çekiyor. O dönüp geliyor. İman adına bir mücadele başlatıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da o günkü adıyla Yesrib'e hicret ediyor. Yarın Kırıkkale'de onu anlatacağım. Gülsüm İbni Hidim. Biliyorsunuz Resulullah onun evinde misafir oluyor. Sonra Kuba Mescidi inşa ediliyor. Orada Neccaroğulları mahallesine doğru yürülüyor. İki tane yetim çocuğa ait olan bir arsa Sehel ve Süheyl isimli iki çocuk onlara ait olan arsa satın alınıyor. Mescid-i Nebevi orada inşa edilince Allah Resulü kendi kalacağı menzili de hemen mescidin yanı başında oda şeklinde inşa edince mescidin arka tarafını da ayırarak orayı Darul Erkam'ın bir şubesi olarak adını da suffa koyarak suffa mektebi olarak ihtisas ediyor. Bunlar olduktan sonra sıra nededir? Ensar muhacir kardeşliğinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Übey İbni Kaaba Şehadet sevdalısı Talha İbni Ubeydullah'ı da Kardeş kılıyor O kardeşlik de Ayrı bir destan konusudur Şimdi benim aziz kardeşlerim o günden sonra Artık Suffa'da Bir yönüyle muallim Bir yönüyle talebedir Ancak Resulullah Medine'de 10 yıl boyunca neredeyse Übey İbni Kap'ta oradadır. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, Hayber'de, Hudeybiye'de, Mekke Fethi'nde, Veda Haccı'nda, Pebuk yolunda. Aklınıza hangi sayfa geliyorsa hatta bazı sayfalar vardır ki Resulullah Medine'dedir ama o, o seriyeler, o askeri birlikler içerisinde o seferlerdedir. Allah aşkına böyle birini ben nasıl anlatayım size? Sabah namazına kadar dinleyebilir misiniz beni? Eğer ben güç bulabilirsem anlatabilirim siz de dinlersiniz ama ona gerek yok. Neydi serlevhamız? Allah'ın seçtiği muallim. Ben sadece size Übey i̇bn Kab'ın muallimlik özelliğini anlatayım. Çünkü buna çok ihtiyacımız var. Babayız aslında muallimiz. İşvereniz, amiriz aslında muallimiz. Anayız aslında muallimiz. Kur'an kursunda hocayız aslında muallimiz. Camide imamız aslında muallimiz. Okulda öğretmeniz aslında muallimiz. Hepimiz aslında muallimiz bir yönüyle. Gerçek manada muallimliği öğrenirsek eğer inanın hayatımızda birçok şeyi Bugün Übey İbni Kab'ın hayatının çerçevesinde daha doğru bir biçimde anlamış olacağız. Ne diyor biliyor musunuz Asr-ı Saadet'in o saadetli insanları hayatlarıyla? Bir muallimin hayatında yedi tane vasıf olur. Yedi vasıf olmazsa muallim olamaz. Nedir bunlar? Bir, temsiliyet. iki Merhamet, üç emanet, dört liyakat, beş adalet, altı sadakat, yedi sevat. Yedi tane kavram istenilen oranda olursa Resulullah'tan öğrendiğimiz şeyler, inanın ben kendimden bir şey katmadım, hepsi Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bir sözüne kutlu bir beyanına asr-ı saadetteki bir tablosuna dayanıyor. İki tanesinin üzerinde çok konuşmamız lazım. Temsiliyet ve merhamet. Gerçek manada temsil edemezsek eğer asla biz sözlerimizle tesir uyandıramayız. Bizden daha fazla konuşan var mı Allah aşkına? Peki bizden daha fazla yaşayan var mı diye sorsam bu soruma da evet der misiniz? Çok konuşan bir nesiliz ama az yaşayan bir nesiliz. O sahabe nesli dediğimiz nesil vardı ya o nesil az konuştu ama çok şey yaptı. Biz bugün hadis kitaplarında onların hayatlarını okurken şöyle dediler böyle dediler rivayetlerini az okuyoruz biliyor musunuz? Şöyle yaptılar böyle yaptılar rivayeti şöyle dedi böyle dediden kat kat daha fazladır. Temsiliyet bir dursun. İkinci vasıf neydi? Merhamet. O olmadığı için olmuyor. Merhamet üzere kurulmuyor bakın bizim iletişimimiz. Merhamet olmazsa gaddarlık değil, tersi odur ama o değil. Sizin hepinizin de takdir edeceği, çünkü yaşıyoruz, aynı toplumda yaşıyoruz, sıkıntıları siz benden daha iyi biliyorsunuz. Merhamet olmazsa eğer onun yerine ne oluyor biliyor musunuz? Menfaat oluyor. Menfaatin olduğu yerde gerçek manada talimden söz edilebilir mi? niye evlatlarınızı 20 25 yaşına kadar koynunuzda saklıyorsunuz gözünüzden ayırmıyorsunuz o kadar ilgi gösteriyorsunuz evlatlarınız evleniyor evlendikten sonra baba anne unutuluyor neden niye sormuyorsunuz kendinize niye onun muhasebesini yapmıyorsunuz suç acaba evlatlarımızda mı yoksa bizim eğitimimizde mi bir sakatlık var 10 sene emek verdiğiniz talebeler dönüp gidiyor ve bir daha sizi sormuyor niye acaba bütün suç talebede mi yoksa bizden kaynaklanan bir problem mi var bunların hepsinin bir muhasebesinin yapılması lazım Übey İbni Kab'ın hayatında bunlar da var ben bu ikisini fazla anlatmayacağım onun hayatından size anlatacağım emniyet nedir emniyet Müminin olmazsa olmaz vasfıdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mümini nasıl tarif etti? Mümin odur ki başka müminler başka insanlar onun elinden ve dilinden emin olurlar. Yani emniyet insanı olur. Übey İbni Kab emniyet insanı nasıl? Nasıl biliyor musunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Übey İbni Kab'ı 40 tane vahiy katibinden biri olarak hep yanı başında tutuyor onun vahiy katibi olması zaten emniyetinin Allah tarafından da tasdik edilmesi anlamına gelir emin olmazsa eğer böyle bir göreve getirilmez o vahiy katipliği bambaşka bir iştir Orada emin olan kitabın emin olan ayetlerini yazacak olan elçi de emin olmalıdır. Ve Resulullah da Ensar'ın içerisinde özellikle onlarca süreyi ayeti onun kalemi ile bizlere yani kendinden sonraki Müslümanlara emanet edecektir. Onun emniyeti öyle bir üst düzeydedir ki Resulullah'ın 40 tane vahiy katibi ama bir tanesine özel bir muamelede bulunuyor efendimiz. Eğer özel bir mektup yazdıracaksa çağırdığı isim o özel insan oluyor. Kendisine özel bir mektup gelmiş. Başkalarının duymasını istemiyor. Sadece kendisine okunmasını istiyor. Yine aynı ismi çağırıyor. O isim kim oluyor? Übey İbni Kab oluyor. Emniyet onun hayatında nerede duruyor? Siz buradan anlayın. İkinci hususiyet ney? Liyakat. Liyakat nedir? Bulunduğun konuma, bulunduğun makama birilerinin vesilesiyle değil. Benim adamım, benim yanımda, benim partimden, benim hizbimden, benim vakfımdan şu bu. Bunlar değil. Ehil. Ehliyet sahibi o makamın yüzde yüz hakkını verecek adam deyip orada konuşlandırılmaktır işte liyakat. Übey İbni Kab'ın hayatında bunu görüyorsunuz. Allah'ın seçtiği muallim dedim değil mi? Bakın örnek veriyorum size. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir sabah namazında cemaate namaz kıldırırken bir ayeti atlıyor o da bir beşer kurban olduğumuz o anda ayeti atlıyor bir ayet eksik okuyarak namazı bitiriyor. Namazı bitirir bitirmez Efendimiz ayeti eksik okuduğunu anlıyor. O anda Übey İbni Kab Resulullah'ın huzurunda. Ya Resulallah diyor falanca ayeti atladınız acaba nes mi oldu yani hükmü kaldırıldı mı ayet ortadan kaldırıldı da mı okumadınız Efendimiz tebessüm ediyor. Hayır Übey diyor. Allah mes etmedi. Benim zihnim onu atladı. Ama ben hatırlar hatırlamaz ayeti dedim ki arkamdaki cemaat içerisinden bu işi fark etse etse Übey İbni Ka'beder. Allah beni yanıltmadığı için tebessümüm ondan. İşte liyakat sahibi biliyor. Resulullah onu muallim olarak atamış şurya. Biliyor Efendimiz o işin adamıdır o. O işi yüzde yüz yerine getirecek ehliyette liyakatte biridir. Nasıl biri? Hazreti Ebu Bekir döneminde Kur'an cem edilecek. Yani bir kitap haline getirilecek. Bir heyet kuruluyor. Kim olsun heyette, heyette diye sahabeyle istişare ediyor. Hazreti Ömer de var istişare heyetinde. İlk söylenen isim Übey İbn Kap. Hazreti Osman döneminde Kur'an çoğaltılacak. Yine bir heyet kuruluyor Zeyd bin Sabit'in başkanlığında. ilk heyette onun başkanlığında kuruluyor. Kim olsun o heyette? Übey İbn Kap. Bunlar onun liyakatini ortaya koyan örneklerdir. Bir de size hicretin 14. yılından bir örnek vereyim. Devir Hazreti Ömer günleridir. Aylardan da Ramazandır. Nizamına, intizamına kurban olduğumuz o adalet timsali giriyor Mescidi Nebevi'ye bakıyor ki gece vakti insanlar teravih namazını kılıyor, kılıyorlar. Her birisi kendi başına kılıyor. Topluyor sahabeyim. Müslümanlar diyor. Teravih Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Ramazan gecelerinde kıldığı bir namazdı. Allah Resulü o namazı kıldığı Hatta kıldırdı bize sonra baktı ki cemaat artınca farz olur endişesiyle evinde kılmaya başladı. Biz o günden beri de bu namazı münferiden kılıyoruz. Ama artık Allah Resulü aramızdan ayrıldı vefat etti. Bizim şu anda böyle bir iş yapmamız bu namazın farz olarak algılanmasına sebep olmayacak. Onun için gelin cemaatin ruhundan istifade edelim. Bir imamın arkasında cemaat bağlansın. Resulullah'ın bu sünnetini cemaatle ihya edelim. Sahabeden bazıları itiraz ediyor bazıları bu iştahatı onaylıyor ve en sonunda onaylanarak iştahat kabul görüyor. Sıra neydi? Teravih imamında soruyorlar ya emir el müminin Müslümanlara namazı kim kıldırsın cevap Ömer'de hazırdır kim kıldıracak Übey İbni Kab dururken mihrabı kime emanet edebiliriz çağırın gelsin Übey İbni Kab'ı Geliyorum Übey İbni Kab Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan bu işin edebini öğrenmiş o yiğit insan emir el müminin olan Ömer bu işi ona teklif ediyor Kabul ederim ama bir şartım var diyor. Nedir? 20 gün size namaz kıldırırım. Son 10 gün kendime çalışırım. Çünkü Ramazan'ın son 10 gününde Allah Resulü itikafta kendisiyle beşgul olurdu. Onun için beni son 10 günde serbest bırakırsan ey Ömer ben bu işi kabul ederim. Tamam diyor ve yıllar yılı Übey İbni Kab'da Peygamberin mescidinde Hazreti Osman'ın mihrabında ümmete teravih namazlarını Ramazan'ın ilk 20 gününde kıldırmaya devam eder. Liyakat bu işte. Liyakat olmazsa Hazreti Ömer bir işi bir işi bir işi birine verecek. Liyakat olmazsa o adama iş verir mi Ömer? Hazreti Ömer'in hayatını siz benden daha iyi biliyorsunuz. O manada ne kadar titiz olduğunu Bildiğimiz için übey i̇bn Kab'ın bu işe getirilmesi, liyakat meselesinin onun hayatında nerede durduğunu ortaya koyan en önemli işarettir. Üçüncü vasıf sadakat o ney? Allah'ın istediği doğruluğun hayatın tamamına hakim kılınması. O bir sadık insan. Ama ben onu an hayatının üzerinden sizin uykularınızı kaçıracak bir örnek anlatacağım. İnanın ben de çok ağır bir biçimde bu rivayetin, bu tablonun, bu mesajın altında ezilmekteyim. İstiyorum ki siz de nasiplenin ve bu manada bizlere bir muhasebeye vesile olsun burada anlattıklarımız ve konuştuklarımız. Kendisi bize anlatıyor. Ebu Davud'un süneninde... Tirmizi'nin kitabında, Ahmet bin Hanbel'de, onlarca hadis kitabında geçer. Aynı rivayet Ubade İbni Samit için de anlatılır. Mümkündür iki sahabi de aynı hadiseyi yaşamış olabilir. Ancak benim şimdi size aktaracağım, bizzat Übey İbni Kab'ın kendi dilinden aktarıldığı için biz ona ait bir hatıra olarak kabul ediyor ve öyle anlamaya çalışıyoruz. Suffa'da diyor talebelere Kur'an öğretirken, Talebelerden bir tanesi benden çok memnun olmuş. Bana bir tane yay hediye etti. Ben de alayım mı almayayım mı diye tereddüt ettim. Sonra dedim ki küçük bir hediye bu zaten. Ben de istemedim bir bedel karşılığı da değildi. Gönlünden geçmiş bana bir hediye etmiş. Resulullah da hediyeleşin demiş zaten. Hem de bir yaydır alırım onu Allah yolunda cihat için kullanırım dedim ve yayı aldım. Aldım ama huzursuz oldum. Ben doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım diye kendi kendimi sorgulamaya başladım. Sonra vardım Resulullah'ın yanına. Ya Resulallah dedim. Başımdan geçen şöyle şöyle bir hadise. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne demiştir? Eğer yarın cehennemde o yayın boynuna asılmasını istiyorsan al. Anında ayrılıyor oradan, gidiyor o yayın sahibini buluyor, hadiseyi anlatıyor ve hediye ona geri veriyor. Neden peki benim aziz kardeşlerim? iman ettiğimiz peygamberimiz hediyeleşin demedi mi? Birbirinize hediye verin ki sevginiz, muhabbetiniz artsın, bu da rızkınızın çoğalmasına vesile olsun demedi mi? Hediyeleşin ki aranızdaki kardeşlik güçleri daha da bağlansın daha da kuvvetlensin demedi mi? Peki böyle diyen bir peygamber bir Kur'an muallimine bir talebesinin bedelsiz olarak bir ücret karşılığı da değil canından geldiği için içinden geldiği için böyle bir şeyi hediye etmesine niye bu kadar sert karşılık vermiş olsun? Biz bazen işimize geldiği gibi meseleleri anlıyoruz. Bütüncül anlamadığımız için de tam istifade edemiyoruz. Evet Efendimiz hediyeleşin dedi. Ama bazen o hediyeyi küfür, bazen o hediyeyi ihanet, bazen o hediyeyi haram da saymıştır. Nasıl? Birkaç hadis söyleyeyim size. Emir sahiplerinin hediye alması haramdır diyor bizim iman ettiğimiz peygamberimiz. Emir sahiplerinin hediye alması haramdır. Kadının hediye alması küfürdür diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Valinin insanları yönetme noktasında duran insanların bu manada hediyeleri kabul etmesini asla tavsip etmiyor ve böyle bir meseleyle yanına gelenlere de uyarıda bulunuyor iman ettiğimiz peygamberimiz. Valinin bir almış hediyeyi Allah Resulü'nün huzuruna geliyor niye aldın diyor ya Resulallah getirdi diyor ben istemedim ki zaten hediye diyor bir bedel karşılığında değil ancak şundan dolayı alabilirsin babanın evinde otursaydın o adam getirip sana o hediyeyi verir miydi verirdiyse al. Eğer babanın evinde değil şu anda devletin makamındasın orada olduğun için sana getirip veriliyorsa almaya hakkın yok diyor. Çünkü Efendimizin hadisi Ümera'ya e, emir sahiplerine hediye hırsızlıktır diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Onun için Übey İbni Kab'ın Sufa mektebindeki konu mu? sıradan bir Kur'an öğretmeni değildir. Resulullah ona Allah'ın seçtiği muallim nazarıyla bakıyor. Farklı bir konumu olduğu için o konumuna uygun bir biçimde asla hediye de almaması gerektiğini söylüyor. Peki ne yapıyor Übey ibn Ka'b? Hicri 35'e kadar bir ömür bir kez daha hediye almıyor. Madem Resulullah beni o konumda gördü ben de artık almam diyor. Sadakat budur işte. Sadık olmaktır. Biraz önce okunan ayetlerin keşke meali verilseydi. Ahzab suresinde minel müminine ricalun sadaku ayetini gidin açın bir okuyun. Nasıl sadakat orada öncellenir? İmanın hemen arkasından neden o dile getirilir? Çünkü istikamet ve istikrar ancak ondan sağlandığı için özellikle kaygan zeminlerde kaymamak için, düşmemek için, çamura batmamak için, hassasiyet üzere olmak için bu uyarılar yapılır. Ümmet olarak anlasaydık bu uyarıları ah bir anlasaydık. Halimiz böyle mi olurdu? Allah anlayanlardan etsin. Dördüncü hususiyet, adalet. Nedir adalet? Adaleti de yanlış anlıyoruz biz. Adalet, şimdi insanların farklı bir özgürlük anlayışı var zaten. O özgürlük anlayışına göre yaptıkları tabire ya da tarife göre herkese eşit davranmak. Doğru değil arkadaşlar. Herkese eşit davranmak. Eşitlik en büyük adaletsizliktir. İslam'daki adalet anlayışının tarifi şudur. Hak edene hak ettiğini hakka yaraşır bir biçimde vermektir. Bir daha vereyim mi tarifi? Hak edene hak ettiğini hakka yaraşır bir biçimde vermektir. Adalet budur. Böyle olduğu zaman asla adaletten ödün verilmez. Senin babandır annendir akrabandır komşundur seninle onlar arasında bir hukuk var o hukuku sonuna kadar işletmelisin ama adalet noktasında sen bir noktaya geldin mi ne babayı tanımalısın ne evladı tanımalısın ne kardeşi tanımalısın yarın orada verdiğin hüküm Allah'ın huzurunda gelecek senin karşına ve verdiğin hükme göre sende Allah katında hesaba çekileceksin. Übey İbni Kab ve Adalet Resulullah gönderiyor bir yere zekat memuru olarak Uzre, Bezra, Sad bin Haysem diye bir kabileler var Medine'nin etrafında oralara Gidiyor adaletle zekat mallarını topluyor En son bir eve gelmiş O evdin zekatını hesaplayıp alacak ve Medine'ye girecek O zatın evi de Medine'ye en yakın ev Onun için onu en sona bırakmış o zata diyor ki topla bakalım bütün mallarını. Deve, koyun ne varsa adam topluyor. Şöyle bir bakıyor Übey İbni Kap, senin diyor zekata konu olacak olan miktarın şu devenin bedelidir. Ben şu deveyi aldım mı diyor? Tamam sen zekatı ödemiş olursun. Mal sahibi diyor ki sen en kötü deveyi seçtin. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Hayatım boyunca hiçbir zaman böyle bir deveyi zekat olarak göndermedim. Malımın en güzelini gönderdim. En çok süt veren deveyi Resulullah'a gönderdim. En beğendiğimi ona gönderdim. Ama sen en kötüsünü seçtin. Ben onu göndermem diyor. Übey ibn-i diyor ki adalet bu. Hak, hukuk bu. Resulullah da bana adaletle hükmet dedi. Ne fazlasını ne eksiğini almam diyor. Ancak onu alır giderim diyor. Aralarında tartışma uzuyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama gitmeye karar veriyorlar. O mal sahibi übeğin istediği deveyi değil, kendi vermek istediği deveyinin yularını tutuyor. Übeği önde o arkada Medine'ye giriyorlar. Resulullah'ın huzurunda olay anlatılıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dinliyor ikisini. Übey diyor Allah senden ebeden razı olsun. Adaletle hükmetmişsin. Ey falan diyor Allah da senden ebeden razı olsun. Sen malının en güzelini Allah'a verme adına böyle bir gayret içerisinde bulunmuşsun. Orada Übey'in adalet anlayışını Resulullah övüyor. Talebeleri geliyorlar Übey İbni Kab'ın yanına. Bakın hepimize ilaç olacak, derman olacak bir şey söylüyorum. Diyorlar ki ey übey hayatımızda nasıl adaleti tesis ederiz? Cevap nedir? Zulmetmeyin şöyle davranın böyle davranın değil. İhmal ettiğimiz bir şeyi söyleyecek. Nedir biliyor musunuz cevap? Boş şeylerden yüz çevir adaletle davranırsın. Çünkü boş şeylerle uğraştığın zaman başka hakkını vereceğin işleri ihmal edersin. Zaten zulüm nedir biliyor musunuz? Zulüm, ta, zulümün tarifini de vereyim. Allah'ın eşyayı koyduğu yerden aşağı ya da yukarıya kaldırmak zulümdür. Dolayısıyla Allah bir kader üzere yaratmış ya dünyayı. Sen orada neye ister fazla ister az değer verdin fazla ilgilendin fazla ona mesai harcadın boşa geçirdin. Bir şekliyle bir şeylerin hakkına girdin. İşte peygamberin mektebinde yetişen o büyük insan bunu söylüyor. Boş şeylerden yüz çevirirsen eğer adaletle hükmedersin. Beşincisini de söyleyeyim fazla sizi yormadan. O neydi? Sebat. Sebat Müslüman'ın en önemli azığıdır. Hak yolda kulluk adına yürüyen insanın engeli çok olur. Öyle engelli zorlu yollarda da ancak sebat azığıyla yürünür. Onun için Übey İbni Kab bir muallim olarak onu da aleme öğretiyor. Ama farklı örnek üzerinden anlatayım ki ben mesele biraz zihinlerimizde kalıcı olsun. Ebu Said el-Hudri bize rivayet ediyor. Yine hadis kitaplarının bir geçen bir rivayet olayın içerisinde olan isim de Ubey ibn Kaptır. Bir gün diyor Resulullah'a şöyle bir soru sordu. Ya Resulallah dedi hastalanıyoruz bazen günlerce yatıyoruz yatakta bazen çok farklı acılar çekiyoruz. Bunların Allah katında bir karşılığı var mı? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki olmaz mı? Her hastalık günahlara kefarettir. Ve inşallah onlar günahlarınızın sizden dökülmesine vesile olacaktır. Übey ibn Kab dedi ki ya Resulallah her hastalık için mi? Efendimiz evet dedi. Ya Resulallah basit hastalıklar oluyor. O söylemiyor da biz söyleyelim. Mesela grip oluyoruz. Mesela nezle oluyoruz. Bunlar da mı? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki velev parmağına bir diken batsın ya da ondan az bir şey fazla olsun, hepsi günahlara kefarettir. Söz burada bitiyor. Sonrasını söylüyorum size. Onu anlatıyorlar bize raviler. Ağır bir sıtma hastalığının altında tır, tir tir titriyor. Sıtma hastalığı zor bir hastalıktır. Nöbet geçirtirtir tir bazen adama. Böyle titrediği bir anda ellerini açmış dua ediyor. Ben de arkasındayım diyor ravi. Ne dua ettiğini öğreneyim ki hastalık anında nasıl dua edilir öğreneyim. Ben de yapayım diye Übey ibn Kab'ı dinliyorum. Baktım diyor ki Allah'ım ben hastalığıma şifa istemiyorum senden. Ben sadece şunu senden istiyorum. Senin yolunda hac ve umre. Ve yine senin yolunda cihat ve beş vakit namazı cemaatle kılmama engel olmayacak bu hastalığı benden alma. Ravi diyor ki dondum kaldım. Biz her zaman şifa için dua ederdik. O ise böyle dua ediyor. Neden böyle dua ettiğini sonra öğrendim meğer Resulullah demiş ya hastalıklar günahlara kefarettir barışmış o hastalığıyla o hastalığı bir rahmet görüyor bir nimet görüyor geldiği için ortalığı velveleye vermiyor Allah benimle alışveriş yaptı diyor günahlar dökülecek diye seviniyor zaten hayatı dünyadan ibaret saymayan insan için böyle şeyin ne ehmiyeti var onun için o bile düğün bayram Übey İbni Kap da bunu en son Noktaya kadar hayatında tesis ediyor. Zor deme anlamak, vallahi zor. Ama Übe İbn Kap işte böyle birisi. Hicretin 35. yılına kadar bu muallimlik hayatı devam ediyor. Hissel kablal vuku diye bir şey vardır. Bilenler bilir. Allah bazen sevdiği kullara olacak hayatında olacak bazı işlere öncesinden hissettiririr yani hadise vuku bulmadan ona hissettirir bir şekilde Übey İbni Kapta hissediyor ki artık hayatının son demleri günlerden pazartesi yine elinde kitaplar Mescid-i Nebevi'de oturuyor talebelere bir şey anlatıyor ama bitkin rengi solmuş talebelerinden bir tanesi var Iraklı bir soru soruyor Übey İbni Kab ona cevap veriyor. Bir tane daha soruyor. Soruya cevap verecek takati yok. Hiçbir şey söyleyemiyor. O soru soran zat diyor ki Allah'ın sana verdiği ilmi bizden esirgiyecek misin? Niye benim soruma cevap vermiyorsun? Öyle bir zoruna gidiyor ki ellerini açıyor Allah'ım diyor. Bana çok değil sadece cuma gününe kadar bir sağlık ver. Cuma gününe kadar yaşayayım, şu adamların benden öğrenmek istedikleri her şeyi de onlara anlatayım, sonra canımı al. Cuma gününe kadar yaşıyor, söyleyeceğini söylüyor, Cuma günü Medine'de vefat ediyor. Hazreti Osman da cenaze namazını kıldırarak baki kabristanlığına, cennetül bakiye, o büyük insanı defnediyor. Allah kendisine ebeden rahmet eylesin ve bizleri de yolundan ayırmasın. Kıymetli Yozgatlı kardeşlerim size beş tane de Übey İbni Kab'ın üzerinden muhasebe yapmanız için cümle emanet etmek istiyorum. Dedim ya derdimiz onların hayatıyla bir şekliyle adam olmak. Hani en son saydığım Beş vasıf vardı ya temsiliyet ile merhamet için örnek vermedim. Onları başka yerlerden bizim başka derslerden öğrenirsiniz. Ama emniyet, liyakat, sadakat, adalet ve sebat için örnekler de verdim. Onun hayatının üzerinden verdiğim o örnekler üzerinden de size beş tane cümle emanet etmek istiyorum. Bir, emniyet peygamberlerin en temel vasfı. Onlara iman edenlerin olmazsa olmaz özelliğidir. Elinden ve dilinden insanlar emin olduğu müddetçe sen gerçek manada iman etmiş olabilirsin. Efendimiz böyle diyor. Sadece söz değil hayatın ile emniyeti yaşadığın topluma yansıt ki el emin olan muallime hakkıyla talebe olabilirsin. Ne dedim en başta? Talebelik ve muallimlik birbirinden ayrılmaz iki parça. Şimdi biz de 14 asır sonra inşallah peygamber mektebinin muallimleri ve talebeleri olmaya adayız. Allah hepimizi buna layık kılsın. İşte olabilmenin yollarından en baştaki yollarından bir tanesi budur. Emniyet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kutlu beyanları ve Übey İbni Kab'ın hayatının üzerinden çıkarmamız gereken en önemli mesaj. Bir daha tekrar edeyim mi yazanlar için. Emniyet peygamberlerin en temel vasfı onlara iman edenlerin olmazsa olmaz özelliğidir. Elinden ve dilinden insanlar emin olduğu müddetçe sen gerçek manada iman etmiş olabilirsin. Sadece söz ile değil hayatın ile emniyeti yaşadığın topluma yansıt ki El emin olan muallime hakkıyla talebe olabilesin 2. Liyakat Sana emanet edilen değerlere karşı Kendini sahip değil Emanetçi olarak görmen Kendinden daha ehil birini görünce ona yerini vermendir. Çok zor şeyler bunlar ama ben ne yapayım ki hal böyle. Bakın dikkat edin. Liyakat sana emanet edilen değerlere karşı kendini sahip değil emanetçi olarak görmen, kendinden daha ehil birini görünce ona yerini vermendir. Bulunduğun yerin ve konumunun hakkını ödeyebilmek, Ehliyeti işin esası kılmaktır. Ehliyet ve liyakat her daim hayatının en önemli esasları olsun ki el emin olan muallime hakkıyla talebe olabilesin. Allah bu hususta da bizi o el emine gerçek manada talebe etsin. 3. sadakat her şart ve durumda Doğruluğu kuşanmak istikametten ve istikrardan yüz çevirmemektir. Doğruluk insanı cennete yalan ise cehenneme ulaştırır. Hadis bu. Doğruluk insanı cennete yalan ise cehenneme ulaştırır. Bir hadis daha söylüyorum dikkat buyurun. Mümin her türlü günahı işlese de yalan en son düşeceği çukurdur. Mümin her türlü günahı işlese de yalan en son düşeceği çukurdur. Bu hakikatleri hiçbir zaman unutma ki el emin olan muallime hakkıyla talebe olabilirsin. Aklıma bir şey geliyor ama söylemeye dilim varmıyor ki en fazla istimal ettiğimiz bu değil mi? Doğruluk hayatımızdan çıkıp gitti. O kadar rahat yalan söylüyoruz ki yüzümüz bile kızarmıyor. Allah bizleri ıslah etsin inşallah. Dördüncüsü adalet. Herkese eşit davranmak değil hak edene hakkını vermektir. Senin ve sevdiklerinin aleyhine düşmanlarının ise lehine bile olsa Asla yüz çevrilmemesi gereken çok mühim bir sorumluluktur. Her daim hakkın hatırını ali tutmalı ve hiçbir hatıra onu feda etmemelisin ki el emin olan muallime hakkıyla talebe olabilesin. Bu da çok önemli olduğu için bunu da okuyacağım bir daha. Adalet...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 El emin olan muallime hakkıyla talebe olabilirsin. Beşincisi, Sebat, zorlu kulluk yolunun en önemli azığı, selamete erebilmenin en önemli vesilesidir. Hak davanın muarızları çok, yolları dikenli, düşmanları kavi, dostları vefasız, İmtihanı ağır olur ne ile karşılaşırsan karşılaş heybende istenilen düzeyde sebat olsun ki el emin olan muallime hakkıyla talebe olabilesin. Bunu da bir daha diyeyim mi sebat zorlu kulluk yolunun en önemli azığı selamete erebilmenin en önemli vesilesidir. Hak davanın muarızları çok. Yolları dikenli. Düşmanları kavi. Dostları vefasız. İmtihanları ağır olur. Ne ile karşılaşırsan karşılaş. Heybende istenilen düzeyde sebat olsun ki el emin olan muallime hakkıyla talebe olabilesin. Allah bizi o el emin olan alemlere rahmet olarak gönderilen Hatemen Nebiyyin olan gönüllere safa Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme hakkıyla talebe olmayı ümmet olabilmeyi nasip eylesin. Yordum mu sizi? Yormadımsa iki tane hadis söyleyeyim size. Übey İbni Kab'ın adını andığımız bir yerde onun rivayet ettiği iki hadis söylemezsek meclis tamamlanmamış olur. O bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden 164 tane hadis rivayet ediyor. Onlardan iki tanesi Tirmizi'nin menakıb babının 32 numaralı hadisi. Ne diyor biliyor musunuz? Resulullah diyor o aktarıyor. Adem oğlunun gözü hiçbir şekilde mala doymaz. Bir vadi dolusu malı olsa Allah'ın bir, va bir vadi daha ver der. İki vadisi olsa Allah'ın bir tane daha verdir. Adem Ademoğlunun gözünü ancak bir avuç toprak doyurur. Allah o avuç toprak bize serpilecek mezarda biliyorsunuz. Kaldırılacak kefen bir avuç toprak yüzümüze getirilecek. Orada değil burada doymayı bizlere nasip etsin inşallah. İkinci hadis, onun şehadet ettiği, onun rivayet ettiği, Müslüm'ün mesacit babında aktarılan hadis. Ashab'tan biri vardı diyor Übey ibn Kab. Evi Medine'nin oldukça uzağındaydı. O zat her gün mescide en ilk gelen olurdu. Adını vermiyor ama böyle anlatıyor bize. Bir gün diyor, Gittim o zatın yanına ona dedim ki ey falan dedim evin ta falanca yerde Medine'nin yağışlı günü oluyor çamurlu günü oluyor biz Neccaroğulları mahallesinde oturuyoruz evimiz hemen mescidin yanında biz bazen gelmeye üşeniyoruz biz geliyoruz bakıyoruz sen yine buradasın bari bir binek al da bineğe binerek gel de hiç değilse zorlanmasın o yolda. Eyübe'yi dedi. Vallahi Allah bana güç verdiği müddetçe ben ayaklarımla yürüyeceğim ta oradan Mescid-i Nebevi'ye. Çünkü ben şunu duydum ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki mescide yürürken attığınız her adıma Allah size sevap yazıyor. O sözü bu söyledi zat. Meğer Resulullah da arkamızdaymış. Resulullah da döndü bize dedi ki Vallahi sevap hak oldu. Vallahi bu adam Allah'tan beklediği sevaba nail oldu. Allah bizi de o bahtiyarlardan sayısı. Bizi de namazı, cemaati, Kur'an'ı, sahabeyi, efendimizi sevenlerden eylesin. Son duam şu Allah'ım nasıl beni Yozgatlı kardeşlerimle Yozgat'ta Übey İbni Kab'ın sofrasında buluşturdunsa, yarın asıl yurt olan cennette yine bu kardeşlerimle beraber Übey İbni Kab'ın sofrasında buluştur. O sofrada buluşmak duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.